Piyasanızın kıyameti Kafamdaki her fikir alamet Ve bir senede gidip adalet Sarayı içinde iki hakaret Duruşmasına girdi Avukat dedi ki tiki var affet Rahatlıyorum beni karar et Vericilerle diri kalafet Yola devam et şaklı Bunlar kral kent hiç olmadan da başarabilir Kılarken yani benden uzak Du bir rahat bırak Ben eski seyitlerim Burası beni özgür kılarken Tatildeydim Analizi yaptım, <gülüyor> magazinin attı gibi bu piyasa bana diş attı. Paras diablo, hepsi karamizi attı. Hepsi kafa sikerken sigara yaptım, kana bise yaktım. <gülüyor> Ama bir salgın gibiyim, deli ve kaba bir sapkı. Güç, para ve saygı gene de para çok daha bir bastır. Delici konusu bilirim, murban doğustan de değilim. Girişi bu işe soyundum, yok bir sansür ya da bir sax. <gülüyor> Meriç de ırgalamıyor beni, spirem. Deli kişiliğim yazıyor ritmi kendi bir şey. Şaka yaparken bile ciddiyim ben Değişim iyidir, gelici değilim Bu rapçiler, gelenekçiler Kimde değil ben yenilikçiyim Oyunu bozdum bekarken ve bekareti yok Kazanıp tekrar müziğe yatırıyorum Bekar ediyorum, ediyorum. <gülüyor> Haber salıp çünkü bu kez fena geliyorum Dumanlanıyorum uyuyanadek Uyandığımda devam ediyorum Adamın kentin tozunu dumana katalım bu gece Kafama eseni yaparım yoruma kapalı bu gece E bu gece bu gece Bu gece bu gece Umarım ekibim kafayı dağıtır havalı bu gece Baştan aşağı aşırı swag nasılım bu gece Bu gece da abim olaya hazırım bu gece Bu gece bu gece Bu gece bu gece Bu gece bu gece bu gece bu gece Bu gece bu gece bu gece Vizyonum var Göremeyen bu her yer altı köstü beyni Sözlerimle ösülüyorum bunu her verse de değinim Gözse beyni yoksa nasıl gösterin ki istemiyorum gözde olmak Amına koyayım sözle beyim İçimi döksem iyide yazmıyorum bir söz Epeydir Söylemeliyim özlediğimi Serseriyim ben Söz ettiğim şey özge değil ki Ben senin gibi şekerciyim Büyütür her göz bebeğim Hepsi kafada bir iki. Bu gece dağıtı birini Biranın yanında take, Atarım aradı bir adımım Adamı rhythm, O zaman havaya girerim Yakarız sigara yaparız Şamata makara kakara kigi Tekil Ramla limon yapıyor beni Ve anda pilot bu gece bu gece Var video, manita sanki anla Ser Serseriyim ben sevme beni ve alma idol, Hep yanımda hep kanımda Tetra hidrokanla binom Adamın kentin tozunu dumana katalım bu gece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 Dileyip her gün fazla parayı dua ediyor genç vakit Sanırım ben bir safarayım dumanlanıyorum beş vakit Tek isteğimiz nakit para, tek isteğimiz cash money Tek isteğimiz Kemal Paşa, tek isteğimiz penjami Sayarım paranınki suratını, elime beni bir abaküs alıp Ben bu pilicim istikleteyim ve ona diyorum hadi sür hadi Başarı seviyor tabi sürat, analiz ettim hanesi garip bir kere iç demişti ama biz beş adet alesini hadi, sürün, hadi. Makine ton, doksanların eksikteni Ya bu gece bu gece sanırım hepsi seksi geliyor İçince hepsi veriyor, hepsi kanıma tesir ediyor Acım, ruhum geçiyor, özgür eski şehiri temsil ediyor Ah donuna sıçar, yemin ederim yoluma çıkın Geri dönünce mikroformu, kimse yerine oturamayacak Özgürlüğümü yarattı, kimse bu boka dokunamayacak Ve bu ülkede yapılamaz dediğini serp boku yapacağım Adamın kentin tozunu dumana katalım bu gece